27 Nisan Yeniden açın, normale dönülsün. Şimdi çığlık bu. Anlamak mümkün mü? Bir kutunun içine kapalı yaşamak kimsenin hoşuna gitmiyor ve insanların toplumsal hayatı canlı kılan, onu besleyen etkinliklere geri dönmek istemesi meşru bir şey. Ancak normale dönmek, bu beklentilerin ve yeryüzünü öfkelendiren, canlı organizmayı viral fırtınalara maruz bırakan otomasyonun geri dönmesi demek. Frederic Neyra'nın virüsün monoloğunu okuyorum. Sevgili insanlar, tüm o gülünç, savaş çağrılarınızı susturun. Bana yönelttiğiniz intikamcı bakışlarınızı yere indir. Adımın etrafındaki korku halesini kaldırın. Biz, dünyanın bakteriyel derinliklerinden gelen virüsler, yeryüzündeki hayatın hakiki devamıyız. Biz olmasak gün yüzünü hiç göremezdiniz. Biz, maymunlardan da çok, taşlar ve yosunlar gibi sizin atalarınızız. Her olduğunuz yerde ama olmadığınız yerlerde de yine biz varız. Evrende sadece kendi imgenizden olanları ve size benzeyenleri görüyorsanız vay halinize. Ama özellikle sizleri benim öldürdüğümü söyleyip durmaktan vazgeçin. Sizler benim dokularınıza yaptığım etkiden değil, benzerlerinizin sizi tedavi etmemesinden ölmektesiniz. Sizler tıpkı gezegendeki her şeyin karşısında davrandığınız gibi Aranızda bunca gözü doymaz olmasa, ciğerlerinize verdiğim hasardan sağ kurtulmak için hala yeterince yatağınız, hemşireniz ve solunum cihazınız olurdu. Bana daha ziyade teşekkür edin. Ben olmasam aniden verilen bir kararla durduruluveren bu şeyleri kim bilir daha ne kadar zaman zorunlu diye size yutturacaklardı. Küreselleşme, yarışmalar, hava trafiği, bütçe kısıntıları, seçimler... Sizi... Hayatınızı sessizce yapılandıran bir yol ayrımına getirdiğim için bana teşekkür edin. Ekonomi mi, hayat mı? Ekonomi bittiğinde felaket de biter. Ekonomi felakettir. Bu geçen ay sadece bir görüştü. Şimdi ise bir olgu. Onu ortadan kaldırmak için ne kadar polis, gözetim, propaganda, uzaktan çalışmaya ihtiyaç duyulacağını görmezden gelemeyiz. Dostlarınıza ve sevgililerinize iyi bakın. Onlarla birlikte etki altında kalmadan adil bir hayat biçimi üzerine bir daha düşünün. İyi hayat kümeleri oluşturun ve onları genişletin. Ben size bir şey yapmam. Bu kitlesel bir disipline dönüş değil, bir dikkat çağrısı. Her türlü düşünceden azade olmaya değil ama ihmale karşı. Sağlığın her işin üstünde olduğunu size başka nasıl hatırlatabilirim? Her şeyin o sonsuz küçücük şeylerden oluştuğunu. Bruno Latour, kriz öncesi üretime dönüşü engelleme eylemleri hayal etmekte. Şöyle diyor, koronavirüsten çıkan ilk ders aynı zamanda en şaşırtıcı olanı. Herkesin yavaşlamasının ve başka bir yöne gitmesinin olanaksız olduğunu söylediği bir ekonomik sistemin, dünyanın her yerinde ve aynı anda durmasının mümkün olduğu birkaç hafta içinde fiilen ispatlandı çevrecilerin hayat tarzının değişmesine dair tüm tezlerine sürekli olarak küreselleşme nedeniyle hiçbir şeyin yolundan çeviremeyeceği, ilerleme treninin geri döndürülemez bir güce sahip olduğu cevabı veriliyordu. Ne var ki, birdenbire yavaşlaması ve sonra durması mümkün olan bu gelişmeyi bunca kırılgan yapan da bu küresel doğasıydı. Gel gelelim, sanrılar içinde ama berrak bu yeni bilinçlenmenin ne yarın ne de önümüzdeki aylarda bir ortak duyuya döneceğini ummak, saflık olur. Şu anda en temel güç neredeyse hep var olan salgının geri geleceği telaşından da çok normale dönme telaşı. O halde normale geri döneceğiz ve bu geçmişte maruz kaldığımızdan da beter olacak. Zira sömürüye, prekarlığa, günlük aşağılanmanın yanına bir de mesafelenme, ötekiyle temas etmekten duyulan sürekli gerilim eklenecek. Ama sorun şu ki bu normalliğe dönüş hızla ortadan kalkacak ancak şunu doğru anlayalım. Virüsün geri dönmesinden dolayı değil. Herkes gibi ben de koronanın kontrol altına alınacağını ya da aşı bulunacağını ya da ne bileyim ne olacağını öngörüyorum. Asıl konu bu değil. Asıl konu otomatikleşme makinesinin geri dönüşü olmayan bir kaosun içine girmiş olması. Küresel ekonomik sistemin çöküşüne çare yok. Yüz milyonlarca iş kaybı, petrol fiyatının sıfırın altına inmesi sayısız ticari işletme ve sanayi girişiminin iflası, bir köşeye konulmuş olan ama asla vazgeçmeyen sağın siyasal kan davalarında patlama, ulusal çıkarların yenilgiye uğraması ve batı dünyasının sarı tehlike takıntısı, Çin'in çok ileri düzeyde denediği ve şimdi izlenecek bir örnek olup yayılacak teknototaliter kontrol tekniklerinin yetkinleşmesi, virüsün maddi somutluğu, mütasyon geçirerek yayılan bu somut olma hali, İnsan organizmasının derininde bir şeyleri değiştirdi. Ama asıl soyutlama makinesini durdurdu. Onu tekrar çalıştırmak imkansız bir girişim olur. Ve bu dersten ne kadar yararlanacağız? Askeri sistemin bizi yok oluştan korumayıp onu hızlandırdığını öğrendik. O halde askeri sistem sökülüp başka bir şeye döndürülecek. Ya silah fabrikalarında çalışan milyonlarca insan nasıl ayakta kalacak? Edindiğimiz derslerden biri... Gelir elde etmek için çalışmanın gerekmediği. Hayatta olma geliri bir gerçeklik haline geldi ve öyle kalmalı. Ancak bugün silah üretmek ve petrol çıkarmak zorunda olan milyonlarca insan mutlaka eylemsiz kalmak zorunda değil. Gezegendeki hayatın koşullarını bozan enerji sistemini yerine bir başkasını geçirmek üzere yapılması gereken, bir yerden bir yere gitmek için, ısınmak ve geceleri aydınlanmak için yapılması gereken çok şey olacak. Yararlı üretim ile paraya dayalı soyut üretimi ayırt etmeyi öğrendik. Zenginliğin, değer biriktirmekten değil, akıp giden zamandan keyif almaktan ve kendimizi sürmürtmeden üretebileceğimiz şeylerden geldiğini öğrendik. Gelmekte olan fırtına süresince bu ders yine gelecek, kaçınılmaz olarak. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada